ve neler konuşacağımızı aynı Hanım bize söyleyecek şimdi. Evet ben de merhaba diyorum herkese. Nihayet özlemimizi gidereceğiz. Avukat Tuğçe Duygu Köksal ben hep Duygu'yu önden söylüyorum. <gülüyor> Bizimle beraber İstanbul Borosu'nun İnsan Hakları Merkezi'nin başkanı. Sürekli telefonlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Güncel gelişmeleri internet ortamından sizinle paylaşıyoruz ama yüz yüze gelememiştik ne zamandır. Uzun Hoş süredir. geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, çok şey oldu tabii bu arada. Evet. Ee, hala bu tutuklu gazetecilerin bir kısmıyla ilgili 2 ve 3 Mayıs'ta yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'nin e, yaptığı inceleme ve verdiği karar haberlerde özet olarak e, söylendi biliyoruz ama e, her biri için ayrı ayrı değerlendirmeler yapıldı ve ben tabi bugün koştura koştura duruşmadan geldim dolar dolarliyesinden. Bugün bakamadım anayasa sayfasına mahkemesinin ama sizler baktınız mı bugün itibariyle sanırım hala gerekçe açıklanmadı. Yok. Aslında biz hani iki haftadır sizi e, biraz e, öteliyorduk. Gerekçe açıklansın. Duygu Hanım'la biz o gerekçeyi konuşalım diye bir daha gelmek durumundasınız. ve <gülüyor> gerekçe yayınlandığında. Sözüm olsun. <gülüyor> Dün Çok memnun olurum. Dün önemli bir gelişme evet. oldu. Osman Kavala ile ilgili e, bir karar çıktı. Onun da minik bir haberi çıktı. sayfaya yine sanırım görmemiştim. Açıklanmadı. Hani duyurusu da hiç sanırım açıklanmadı değil mi? Haber olarak çıktı. Reddedilmiş. Şimdi. Dayanaktan yoksun mu bulunmuş? E, kırmızılı kadın var mesela benim e, ilgimi evet. çeken. Sizinle de telefonda konuştuk. Neden? Çünkü e, ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili Anayasa Mahkemesi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının da caydırıcı etki yarattığını o 5 yıllık denetim süresinde evet. e, söylüyordu. Bu sefer farklı bir sonuca vardı. <gülüyor> Mesela onu konuşabiliriz. Bir de bu o, Altan, e, Alparslan Altan kararı önemli. Niye önemli? Çünkü hem Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden geçti hem de İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetiminden geçti ve ilk yakalama anındaki delillerin varlığı ve makul şüphe oluşturulmasıyla tutuklandıktan sonra delil toplaması süreci, toplanması süreci arasında bir, e, değerlendirme yapıldı. E, başvurucu orada özellikle ilk yakalandığım anda, ilk tutuklandığım anda e, makul şüphe oluşacak delil yoktu. E, çok sonraki süreçte e, bazı deliller ortaya kondu den, demişti ve Anayasa Mahkemesi o delillerin çok sonradan ortaya konulması ile ilgili bir değerlendirme yapmamıştı. Hı hı. E, İnsan Hakları Mahkemesi bunları da dikkate alarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı da gözeterek değerlendirme evet. yaptı. Çok önemli. Dolayısıyla ben sizler, sizinle bunları konuşmak isterim. Yine bir Ayşe Öğretmen meselesi var. Hı hı. Geçen hafta sizin yoktuğunuzda konuşmuştuk ama... ...yine yeniden bir <gülüyor> muhakeme yapılacak yargılaması sürüyor ve... ...oradaki infazla ilgili kişinin gözaltında kaldığı pardon özür dilerim hükümlü olarak içeride tutulduğu kapatıldığı süreyle ilgili teori mücadele yasasının 7 Taksim 2. E, maddesi uyarınca 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca akademisyenlere şimdi e, verilen mahkumiyet kararlarının infazı gündeme geliyor ve dün Füsun Hoca ile ilgili açığa çıkarma kararının itirazen ağır ceza mahkemesi tarafından infas hakimliği verdiği kararın kaldırıldığını öğrendik. Yani bir gece çok sevinmiştik. Ertesi gün büyük bir üzüntüyle uyandık. Neden? Çünkü bir yığın insan var, binlerce insan var hakkında bu hükmün uygulandığı ve şu ana kadar beraat eden olmadığı. Sökiye'de birkaç yerde beraatler duyduk. Dolayısıyla infas hukuku anlamında da bir hukuk güvenliğinin ve istikrarlı uygulamanın tartışılması ve e, örülmesi gerekiyor. E, o konuyu da konuşmamız lazım. Ben bunları gündem önerisi olarak e, düşündüm. Hangisini yani ki... isterseniz e, birlikte <gülüyor> kararlaştıralım ve konuşalım. Bitmez, yani, yetmez yani, süre. Yani Ayşe öğretmenin e, Ayşe öğretmen hakkında verilen 3713 sayılı yasanın 7-2 maddesine ihlalle ilgili hüküm ve kesinleşen hüküm üzerine başlanan infazda. Bundan sonra e, akademisi yasienlerle ilgili açılan davalarda 3713 ve e, 72 Yönünde mahkumiyetlerle sonuçlandığı için bu infazın nasıl olması gerektiği konusunda tartışmalar var ve bizim e, yasanın norm olarak düzenlenişiyle gördüğümüz şey 72'nin bir terör suçu olmadığı hı hı. ve terör suçu olarak telakki edilemeyeceği için de infaz açısından 4'te 3 uygulamasının değil 4'te 3'nin üçte iki uygulamasının yapılacağı hatta 16, 15 Temmuz 2016 öncesi işlenen suçlar açısından ki bunların çoğu o tarihte infazın yarı yarıya düşürülüp Kalan sürenin 2 yılı aşmaması halinde de denetimli serbestliğin uygulanacağı yönünde. Evet. Yani 72'nin terör suçu olmadığı yönünde. Yani, ter terör suçu olmadığının bir kere netleşmesi lazım. Bir de e, 1 Temmuz 2016 öncesindeki suçlar bakımından e, terör suçu olmadığında açığa çıkarma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 10 yılın altındaki cezalarda 1 yılı yatan kişiyi e, eğer raporunu iyi düzenlerse infaz savcılığı açığa çıkarıyorlar. Ee, infaz hakimliği açığa çıkardığında da idareye düşen kişiyi geriye 7 yıldan az e, ceza kalmışsa koşullu sarılmasını tahliye etmek oluyor. ...denetimli serbestlikler... ...yani sonuç olarak hani teknik ayrıntıları... ...ayrı hani denetimli serbestlikten... ...yararlanmak ister istemez... ...hükümlülük altına girmek ister istemez... ...kişiler bunlar ayrıca konuşulur ama... ...sonuç olarak uygulamada bir istikrar... ...olması lazım. Yani 7-2'den... ...dolayı mahkum olan mahkumiyet... ...kararı alan bazı gazeteciler... Hı hı. ...bir aylık sürenin... E, ...dolumundan sonra açığa çıkarılıp... ...tahliye edildiler e, ama... Ee, şimdi Füsun Hoca da aynı maddeden ceza aldığı halde açığa çıkarma kararı da verildiği halde e, itirazen e, Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar beni çok üzdü. Ağır Ceza Mahkemesi terör propagandası suçunun terör suçu olduğunu Aha yazmış yani internete düşen haber örneğinden okuduğum kadarıyla bu çok korkunç bir şey. Kabul edilemez. E, kabul edilemez şey çünkü çünkü terörle mücadele kanununun üçüncü maddesi ve dördüncü maddesi çok açık. Üçüncü maddesi hangi suçların e, hangi suçların bu kanun kapsamında e, yargılanacağını <gülüyor> söylüyor. Diğer madde ise e, terör suçu e, sayılabilecek TCK'da düzenlenen maddeleri sayıyor. Dolayısıyla e, 314 2 314 numaraya yapılan bir atıf olmadığı için silahlı 7, terör sadece. örgütüne <gülüyor> e, e, e, yönetmek e, suçuna bir atıf yapılmadığı için e, 72 de Burada terör suçu olduğunun kabul edilmemesi gerekiyor ve bakıldığında şu suçlar terör suçu sayılır denildiğinde listelenen bir şey var. Numerus klas suçu olarak evet. sıralanan suçlar var. Onların içinde de TCK 220. madde yok. Hı. Yani suç örgütüne e, ilişkin madde yok. Dolayısıyla propaganda da o harican yani terör suçu olarak... Sıralanmayanlar içinde kalıyor. Yani hukuk aritmatiği açısından baktığınızda, kanunun kapsamı açısından baktığınızda aslında 7 Taksim 2'de tanımlanan terör örgütü propagandası suçunun terör suçu olarak tanımlanmaması gerekiyor hiçbir koşulda. Hı. Ve örnek kararlar da vardı. Ama bu kadar çok sayıda akademisyenin binlerce kişinin Hı. beklediği bir istikrarlı uygulama varken Eskişehir Arıcaza Mahkemesi'nin verdiği karar, Korkunç lafını ondan kullandım. Ee, kanunun diline, e, yasa koyucunun amacına, e, kanunun gerekçesine, lafzına, her şeyine aykırı yerleştirilmeye çalışılan uygulamaya da aykırı. Yani yeni bir uygulama yaratılmak isteniyor. Bunu belki başka zaman... Evet ve hep söyledik. Lazım. Hem ceza e, yani bir eyleme ceza tayin eden suçu tarif edip ona bir ceza tayin eden ceza kanunları hem de bir suç işlenmesi halinde bunun nasıl muhakeme edileceğine ilişkin ceza muhakemesi kanunu evet. ve nihayet verilen bir cezanın nasıl infaz edileceğine ve ne kadar infaz edileceğine ilişkin infaz kanunları özellikle programımızın başlığı olan hukuk güvenliği açısından çok önemli. Yani insanlar ben ne yaparsam, ne gibi bir fiilim olursa Bundan ne kadar ceza en az veya en çok ne kadar ceza alırım ve verilen bu cezayı nasıl e, hapishanede yatarım veya bu nasıl infaz ediliri bilmesi hukuk, güvenliği, ile alakalı evet, bir şey. hukuk evet. güvenliği açısından önemli. Yani, Tam da kanuniyelik kriteriyle e, alakalı bir şeyden bahsediyoruz aslında. E, faile bakarak Aa, pardon biz artık propaganda suçunu terör suçu sayıyoruz deme <gülüyor> müksü var mı hukuk devletindeki bir yargıcı yani yargıç keyfine göre bir suçun terör suçu olup olmadığına karar verebilir mi? Hukuk bu, konuda, bu konuda infaz kanunu ikinci maddesi de açık. Böyle evet, bir işe göre evet. ayrım yapılamayacağı konusu açık. Evet. Yani tabii Ayşe Çelik davası sonuçlandıktan sonra elbette ki ifade özgürlüğü anlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi <gülüyor> ve Anayasa Mahkemesi'nin kendi iç tahtlarını da <gülüyor> e, uygulamış ve bir sonuca varmış demokratik toplumda gereklilik açısından. E, bu anlamda e, iyi bir gerekçelendirme. İleriye de emsal olabilecek bir değerlendirme ama ben Ayşe Çelik davasının sonuçlandığını ilk duyduğumda özellikle bu e, 7-2 bakımından burada da aynı şey söz konusuydu. Acaba dedim kanunilikten mi? E, ihlali verdi. Çünkü Hı -hı. eğer kanunilikten vermiş, yani bu maddenin propaganda suçu açısından evet. öngörülebilirliğini, geniş yazımını tartışmış olsaydı, Hı -hı. bu karar muazzam bir karar olacaktı. Hı -hı. Ve bundan sonraki davalarda da doğrudan emsal teşkil edecek bir karar olacaktı. Oysa bu müdah müdahilenin var olduğunu söylemiş değil mi? Kararın e, kanunda başında. Kanunda öngörülmüş, ona bir değerlendirme yapmamış. Hı -hı. E, fakat demokratik toplumda gereklilik incelemesine Gerekli. girmiş. Evet, Zaten o da verdi. çok tartışıldı aslında. İşte Hı -hı. ciddi bir inceleme var çünkü söylenen evet. sözlerin ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hı hı. ve Anayasa Mahkemesi'nin de hı hı. E, uyguladığı aslında içtahadı e, Ayşe Çelik de doğrudan uygulamış kriterleri uygulamış evet. e, burada söylenen sözler kontekstinden bağlamından ayrı değerlendirilmemeli konuşmanın bütününe bakılmalı canlı bir televizyon programında olması ben bir şey sorabilir miyim siz yani bu konuda çok yoğunlaştığınız ve bu konuya hı. çok hakim olduğunuz için Şimdi Ayşe Çelik veya Ayşe Öğretmen evet, kararında Ayşe öğretmen. Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 26. maddesindeki ifade özgürlüğünü buna getirilecek sınırlamalarla 26.2'yi arkasından 13. maddeyle Genel olarak sınırlandırmanın bir kanunla ancak ve demokratik düzenin şeyine e, e, kuru, gereklerine onları. uygun olarak yapılacağını söylemiş. Doğru. Ayrıca bir de e, işte bu terörle e, mücadele Avrupa Konseyinin e, terörizmin önemli, önlenmesi sözleşmesiyle ilgili 2005 tarihli sözleşmeden bahsetmiş. Bu sözleşmenin beşinci maddesiyle de özellikle bu ifade özgürlüğüyle e, terörün propagandası konusunda e, bir takdir e, tereddüdü olması halinde yani e, mahalli mahkemelerin bu konudaki takdirleriyle ilgili bir değerlendirmede sıkıntı olması halinde ahim e, 10. madde çerçevesinde e, mahkeme kararlarının verdiği kriterlerin dikkate alınmasını gerektiğini Hı -hı. söylemiş. Şimdi. Ben diyorum ki özellikle bu akademisyenlerden de bahsettik. Evet. Akademisyenlerin açıklamaları da tıpkı Ayşe öğretmenin televizyona e, telefonla arayıp söylediği lafların benzeri hı hı. yani Güneydoğu bölgesindeki yaşananlarla ilgili sıkıntıları aktaran e, bir şey. Büyük bir olasılıkla 29 Mayıs'ta Ölmüşteki bu konuda hafta. bir karar açıklanacağı söyleniyor ama açıklanacak denip açıklanmadığı da oluyor. Bu Ayşe öğretmen kararıyla akademisyenlerin bildirisi arasında çok benzerlik var. Doğru. Şimdi bunu ee, hmm. anayasa 13 çerçevesinde abi, ee, Avrupa Konseyi 19. terörizmin önlenmesi <gülüyor> sözleşmesinin 5. maddesi çerçevesinde ve e, yani neyin ifade özgürlüğü sayılacağı neyin ifade özgürlüğünü aşacağı konusundaki bu karardaki ana başlıkları bizi e, özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Yani e, Ayşe Çelik davasında özellikle de e, sözleşme terörizm önlenmesi sözleşmesinin yanı sıra bir de terörizm önlenmesi sözleşmesi ...beşinci maddesiyle ilgili açıklayıcı rapor... ...yani tam evet, bir olarak neyi kastediyor? Olarak. Ee, o da özel olarak... E, ...95. ve 104. paragraflara... ...kadar olan kısım... ...net olarak e, yazılmış. Ve 47. paragraf önemlidir. Ee, takip etmek isteyenler bakabilir... ...benim açımdan ve uygulanacak tüm davalar... ...açısından <gülüyor> aslında. Şunu söylüyor aslında... ...Ahim İçtadıyla da doğrudan e, paralel... E, ...terörizmin soyut olarak... ...propagandası ile diyor. Propaganda sonucu... Provokasyonun gerçekleşmesi hali arasında bir fark bulunduğu kanaatindedir. Yani aslında Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Soyut bir propaganda ile yapılan propagandanın provokasyona sevk etmesi arasında ben delillere ve dosyanın içeriğine göre... Bir değerlendirme yaparım. Ben somut, soyut bir şeyle değil, somut verilerle ilgilenirim bu anlamda diyor. Ee, yani ben her zaman terör propagandasıyla alakalı ya da terörün övülmesiyle alakalı en çok örnek verdiğim davalardan bir tanesi çok az bilinen bir davadır. Bir e, şu an e, Makedonya davası değil Bir Makedonya davası Osmani davası kabul edilemezlikle alakalı. Hı. Bir belediye başkanı... E, a, a, a, Makedonya'nın işte Arnavutların daha çok yaşadığı bir e, yerindeki bir belediyenin başkanı kendisi. Burada işte Arnavutların bayrağının belediyenin önüne aynı zamanda devletin bayrağı ile birlikte çekilmesiyle alakalı bir usul izliyor kendisi. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor bu uygulamayı ve bunun üzerine başkan bir açıklama yapıyor belediyenin önünde. Bu açıklaması 5 gün önce gerçekleşen olaylardan patlayacak olaylardan 5 gün önce gerçekleşen açıklamasında işte bu bayrağı çekeceklerini kararı tanımadıkları. Bunu kimse engelleyemeyeceğini söylüyor ve bunun üzerine olaydan konuşmasından bakın sadece bir konuşmadan bahsediyoruz. Evet. Beş gün sonra olaylar patlak veriyor. Çekilen bayrak gönderden indiriliyor ve kanlı bir takım çatışmalar taraflar arasında ve yaralama ölüm olayları meydana geliyor. Bunun üzerine başkan cezalandırılıyor toplumu. E, Kim ve düşmanlığa teşvik etmekten dolayı bunun üzerine ifade özgürlüğünden geliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne ve diyor ki ben ifade özgürlüğümü kullandım orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok ciddi bir değerlendirme yapıyor ve diyor ki her ne kadar aradan bir süre geçmiş olsa bile senin söylemlerinle olaylar arasında ben ilişki kurabiliyorum yani sen onları aslında provokasyona teşvik etti ve sonucunda bir provokasyon oldu ve sen bundan sorumlusun baktığın zaman hani genel anlamda konuşuyorum ve bir ihlal bulmuyor kabul edilemezlik kararıdır bu belediye başkanı açısından 47. madde bana onu hatırlattı baktığınızda yani söylenen sözler tek başına bir terör propagandası teröre teşvik nefrete teşvik nefret söyleme olarak değerlendirilemez söylenen sözler bir bütün halinde incelenmeli bu bir metinse metin bir bütün halinde incelenmeli içinde her zaman söyleriz bundan önceki programlarda da söyledik kelimelerin cümlelerin cımbızla çekilerek bunun bir terör suçu bunun bir propaganda suçu nefrete şiddete ayaklanmaya teşvik olarak değerlendirilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı anlamında doğru değildir bugüne kadar yerleşik içtihat Anayasa Mahkemesi de bunu uyguluyor zaten. Bu söylediğiniz konularla bir 47. yedinci paragrafı işaret ettiniz ya orada. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin Ayşe öğretmen kararındaki bu 47. paragrafın özetini şöyle yapabilir miyiz acaba? Ee, diyor ki, e, propaganda suçunun soyut tehlike suçu olarak kabul edilmesi, başta ifade özgürlüğü olmak üzere anayasal hak ve özgürlükler üzerinde bir baskı oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu sebeple yukarıda alıntılanan Açıklayıcı raporun yüzüncü maddesinde ifade edildiği gibi bir propaganda faaliyetinin cezalandırılabilmesi için olayın somut, somut koşullarında koşullar. belirtilen belirli oranda tehlikeye neden olduğunun gösterilmesi Tabii. uygun olacaktır. Diye. Çok net yazmış. Yani o yüzden bundan sonra Ayşe Öğretmen davası haricinde tüm davalarda işte önümüzdeki hafta göreceğiz. E, karar açıklanacağı biz basından okuduk bilemiyoruz. Hani ne kadar doğrudur değildir. E, ama orada nasıl bir uygulama yapacağını göreceğiz. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Uygulama kriterleri aynıdır. Evet. Yani 16. Ceza Dairesi'nin e, bir uygulaması vardı bir e, dönem içerisinde 2015'te sıklıkla uyguladığı 7-2 ile alakalı işte bu e, bir eşarp takmak bir e, şal takmak tek başına bir toplantı gösteri yürüyüşünde propagandadan cezalandırılır mı meselesinde 16. Ceza Dairesi'nin çok seri davaları vardı ve bunlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına atıf yaparak burada aslında suçun oluşmayacağını söylediği davalar vardı. E, fakat daha sonra bu ceza genel kuruluna gitti diye hatırlıyorum bu içtihat yerleşik bir içtihada dönüşmüştü artık. Çünkü e, yakın bir tehlike arıyordu. Yani hmm. aynen burada 47. az önce sizin söylediğiniz 47. paragrafın son cümlesinde belirttiği tehlikeyi aramaya başlamıştı 16. ceza Yani bu, bu ünlü ailesi. Holmes kararı gibi yakın ve e, şey tehlike ahim, ahim mevcut uygulamıyor yani ahim e, bir davada sadece ör, e, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili sadece bir davada aynen bu ifadeyi kullandı Amerikan içtahıdır evet, yakın Holmes tehlike kararı. dediği. Merhaba. Ahim bunu genelde kullanmaz. Eee evet. Ahim somut verilerin e, aranmasını arar. Bir kararında sadece e, bunu kullanmıştı ama onun dışında e, çok Amerikan iştahı gibi bir uygulaması yok. Ama kriterlerin uygulanması söz konusudur demokratik toplumda gereklilik anlamında. Ben buradan şunu anlıyorum. Gerek barışçı akademisyenlerle ilgili başvurularda gerek benzer diğer tüm başvurularda ifade özgürlüğüyle alakalı olarak e, anayasa mahkemesi çok büyük ihtimalle kanuniliği değil. Demokratik toplumda gerekli olup olmadığını uygulayacak ve burada ifadelerin bütününe bak bakması gerekecek bağlamda değerlendirmesi, cımbızla çekilmemesine dikkat edilmesi ve mahkemelerin özellikle ilk derece mahkemelerinin gerekçelerine çok büyük önem atfedeceğini düşünüyorum anayasa mahkemesinin umuyorum. Çünkü içtihat bu yönde. Mahkeme ne kadar ciddi gerekçelendirme yaptıysa yeterli ve uygun. Bu cezalandırma açısından yani somut verilerin ortaya konulması ve aradaki şiddetle şiddete teşvikle beyan arasındaki ifadeler arasındaki ee, bağlantının somut olarak nasıl kurulabildiğini gösterebildiyse ilk derece mahkemesi anayasa mahkemesi o derecede e, başvuruya farklı yaklaşabilecektir. Yeterli ve uygun gerekçe varsa ilk derece mahkemesinin kararında istinafın kararında yargıtayın kararında gerekçesi elbetteki farklı olabilir Ayşe Çelik davasından ama yoksa yeterli ama uygun gerekçe. aslında aynı gibi çünkü akademisyenler hakkında verilen mahkumiyet kararları da her heyet kendi kararını bir daha bir daha yineliyor sanık özelinde yani sanığa ilişkin bir eserleşmiş bir değerlendirme yapmıyor Hı -hı. ve şunu söylüyor. Siz bu bildiriyi imzalarken örgütün bunu e, ...kullanacağını... E, ...öngörmeliydiniz diyor. Şimdi baktığımızda bu Ayşe öğretmen hakkında... ...mahkumiyet karar veren hakim de aynı şeyi yapmış. <gülüyor> yani o işgal eylemlerini... ...bir töre eylemi olarak değil de diyor... ...sanki güvenlik güçlerinin... ...o kadar diyor başarıyla, iyi niyetle... ...kamu düzenini yerine getirmek için... ...yaptığı bu çalışmaları... ...sanki sivil vatandaşlara karşı... ...sebepsiz bir öldürme eylemi... ...ymiş gibi <gülüyor> e, toplumun... ...algılamasına yönelik bir çaba içine giriyor. Bu tümüyle hakimin kendi değerlendirmesi... <gülüyor> Kendi dünya görüşüne evet. göre yaptığı değerlendirme baktığımızda akademisyenlerle ilgili de böyle. Sen akademisyensin e, bunu imzalarken düşünmeliydin. E, bu e, pekala örgüt senin burada attığın imzayı bak görüyor musun akademisyenler de beni destekliyor diye hı. propaganda amacıyla kullanabilirdi. Sen de bunu öngörmeliydin diye sanki olası kasıtla işlenebilen bir suç varmış gibi. Şöyle olursa şöyle olur böyle olsa böyle olur diye bir takım olasılık hesapları üzerinden ve niyet okumayla hı hı. olası sonuçları. Ee, sanki e, doğrudan bağlantısı olmayan imzayı atan akademisyenlerle sonuçları akademisyenler yüklemeye çalışan hı hı. bir çabaydı. Yani ben baktığım zaman e, Bakırköy 2 Ar Ceza Mahkemesi'ne verdiği mahkumiyet kararıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinin akademisyenler hakkında verdiği kararın yaklaşımını e, gerekçesini çok benzer buluyorum. Yani daha bundan e, daha ayrıntılı bir gerekçe yok. Varsayıma dayalı örgütü tanımlıyor. O dönemi Hendek Olayları dönemini anlatıyor. Büyük ihtimal Ayşe öğretmen de evet, de öyle bir e, aynen, söz konusu. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin burada 57. paragrafı da çok önemlidir. E, çünkü Az önce söylediğimiz aslında kriterleri uyguladığı paragraf olarak değerlendirebiliriz. Diyor ki Hı -hı. somut olayın koşullarına başvurucunun sözleriyle burada Hı -hı. yazıyı koyabilirsiniz, bir deklarasyon koyabilirsiniz, istediğimi koyabilirsiniz. Bir televizyonda bir açıklama, açıklama koyabilirsiniz, her şeyi koyabilirsiniz. Hendek olaylarında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren örgüt üyelerini övdüğü, terör örgütünü yücelttiği, çatışmalara doğrudan katılan güvenlik gücü mensuplarına karşı özellikle bir nefret aşıladığı veya şiddete başvurmayı cesaretlendirdiği değerlendirilmemiş. Avrupa Sözleşmesi'ne hiçbir şekilde evet. uymuyor çünkü. Evet. Ben bir de ee... tam, bu, tam bunu söylediğiniz için şey e, yine Ayşe öğretmen onu konuştuğumuz için kararını 51, 52 ve 53. para arapları da çok önemsiyorum diyor ki mesela hı hı. başvurucunun düşüncelerini açıkladığı bağlam. Ve Tabii. olayların arka Lütfen, onu planı onu ele alındığında anayasa mahkemesi ilk derece mahkemesinin başvurucunun e, mahkumiyetine ilişkin kanaatini paylaşmıyor Paylaşmak diyor. Vardır. Bahsi geçen konuşmasında başvurucu Türkiye'nin doğu tıpkı akademisyenler Hı -hı. gibi ve güneydoğusunda yaşanan ölümler konusunda toplumda bir farklılık oluşturmayı amaçlamış programa katılan sanatçıların yaşananlara sessiz kalmamasını istemiştir. Başvurcu çatışma bölgelerinde yaşananların medya organlarınca farklı aktarıldığını, çatışmalardan etkilenen kadın ve çocukların yaşadığı sıkıntılardan toplumun haberdar olmadığını ileri sürmüştür diyor. Bir öğretmen olarak çatışmalar nedeniyle yaşanan ölümlere sevinenlerin bulunmasının kabul edilemez olduğunu, kurşun ve bomba seslerinden çocukların uyuyamadıklarını, bebeklerin açlık çektiklerini, temel gereksinimlerin karşılanamadığını iddia etmiştir diyor. 52'yi söylemeyeyim de 53'te de şöyle bir şey var. Özellikle bu. Bu bağlamda ifade özgürlüğünün demokratik bir toplum için yaşamsal olduğu tamam. ve demokrasinin temel değerlerini teşkil ettiği unutulmamalıdır demokrasinin temeli sorunları açık ve tartışmayla Çok çözülebilme bir gücüne bir... dayanmaktadır şiddeti kışkırtma. ...veya demokratik ilkelerin reddi durumları dışında ifade özgürlüğünün kullanımından kaynaklanan müdahaleler... ...demokrasiye zarar vermekte bu soruşturma olabilir, Hı -hı, dava açma olabilir ki. ve onu tehlikeye sokmaktadır. Sarf edilen, burayı da çok önemli görüyorum, sarf edilen bazı görüş ve ifadeler... ...kamu gücünü kullanan organlar nazarında incitici, yaralayıcı ve kabul edilemez görülse bile... Hukukun üstünlüğüne dayanarak oluşturulan demokratik bir toplumda kurulu düzene karşı çıkan veya başta kamu gücünü kullanan organların eylemlerini eleştiren fiil, fikirler serbestçe açıklanmalıdır diyor. S ben bunu mesela Handicide kararına da benzetiyorum. Yani İngiltere ile ilgili. Toplumun Bu, bunu... bir kesimini kaygılandıran, şoke eden cümleler bile korunur. Şimdi burada sizin söylediğinizle aslında bağlantılı olarak şunu söylemek gerekir. Eee... Biz, özellikle parti kapatma davalarında, eski parti kapatma davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok e, yaygın şekilde yerleşik olarak kullandığı bir cümle vardı. Der ki... E, saat kararını uygulayarak yani toplumu kaygılandıran bir kesimini e, üzen, e, şoke eden cümleler de korunur dedikten İnfarlı sonra hatta. tabii ki ama bunun üzerine şunu da söyler hatta halkın haber alma, bilgi alma hakkı kapsamında basının verme ve elbette ki hani basının içerisine artık kabul edin etmeyin vatandaş gazeteciliği de kaygılanan insanların görüşleri, demokratik toplumda tartışma yaratan bir takım mevzularla ilgili tartış, tartışılan düşünceler de girer. E, bir bir ...miktar provokasyon içerebilir... ...baktığınız zaman... ...hatta şunu der Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...o parti kapatma davalarında... ...toplumun bir kesiminin... ...ayrılıkça bir, bir takım düşüncelerden haberdar olma evet. hakkı da vardır... ...şiddeti içermediğine çağrı yapmadığı süreç... diyorlar? niye bravo. diyorlar... ...paradigmaları ne, tezleri ne... ...herkesin part, öğrenme hakkı var... ...hatta, parti, hatta, hakkı hatta var. parti değil... Terör örgütü olarak tarif edilen örgütlerin de bir takım programları, faaliyetleri, olumlu şeylerinden bahsetmek suç değil. Basın şiddete, açısından. Evet, ee, şiddete çağıran. E, tek engel var. Evet. Tek engel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de hiçbir şekilde hiçbir insan hakları mekanizmasının da ifade özgürlüğü bağlamında kabul etmediği nefrete teşviktir. Nefret söylemidir pardon. Şiddete teşviktir. Ayaklanmaya e, teşvik terörizmi övmek. Ee, ve terörü övmek, e, yüceltmektir. Eğer ifadeleriniz bunu taşıyorsa o zaman siz korunamazsınız. Az önce evet. atıf yaptığım Osmanlı kararında olduğu gibi. Burada ben bir şeye de değinmek isterim. Anayasa Mahkemesi kararından önce e, çok güncel bir karar verdi aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ocak'ta verdiği bir karar vardı. O zaman da konuşmuştuk bunu. Karatekin kararı. Burada da işte bir basın açıklaması yapan bir kamu görevlisinin görevden alınmasıyla, disiplin yaptırımı uygulanmasıyla alakalı bir davaydı. Yani orada da aynı şeyi söylüyor baktığınız zaman. Tek baktığı şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin az önce sizin hani atıf yaptığınız konuda ilk derece mahkemelerinin verdikleri gerekçe. Neden bu suçun oluştuğunu düşünüyorsun somut olayın şartlarında konteksti bağlamı bunu söyleyen kişiyi e, o andaki güncel koşulları hepsini bir arada değerlendirerek sen dengeyi nasıl kurdun Te terörle mücadeleye mi önem vereceğiz? Bu ifadeyi cezalandırırken yoksa ifade özgürlüğüne mi önem vereceğiz bunun arasındaki dengeyi kurmak mecburiyetindesin ben senin gerekçene bakarım diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi de Ayşe Çelik davasında da onu yaptı zaten. Hatta diyor ki işte demin başta söylemiştim Anayasa Mahkemesi bu Ayşe Çelik davası kararında yaptı. Terörle ifade özgürlüğü kara, e, arasında yerel mahkeme takdir hakkını kullanmak e, e, hakkına sahip olmakla beraber tereddüt olan noktalarda Ahim'in bu konudaki 10. madde ile ilgili kararlarını kriterlerini dikkate almak hı hı. zorundadır hı hı. diyor bu kararında da. Evet. Ve aslında Anayasa Mahkemesi'nin şeye de ihtiyacı yok. Yani ahim kararına atıf yapmasına ihtiyacı yok. Kendi içtihadını zaten uyguladığı zaman, bak bu Ayşe Çelik davasında da baktığınızda genelde kendi içtihadına atıflar olduğunu görüyoruz. Evet, evet, çok yani öyle. çok çok yeterli bizim Anayasa ben, Mahkemesi'nin ben, ihtiyacı ben, ben doğrusu bizim Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarında ahim kararlarına atıf yapmadan kendi kararlarıyla ilgili alıntılar koymasını ilerisi için yavaş yavaş oradan uzaklaşma tehlikesi içerdiği için biraz endişeyle ve kuşkuyla baktığımı söylemeliyim. Hı hı. Çünkü hakikaten e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları bu, bu konuda birçok ülkedeki birçok farklı siyasi olay, farklı görüşler ifade özgürlüğüyle ilgili yaşanan birçok sorun konusunda çok deneyli çok, çok süzgeçten hı hı. geçmiş artık damlaya damlaya böyle bir şey eee altın damla haline gelmiş kararlar. Onun için o kararlardan uzaklaşılmasından yana değilim. Ben de doğrusu. her zaman atıf yapılmasından yanayım ama benim gözlemlediğim Anayasa Mahkemesi daha çok kendi kararlarına atıf yapmayı tercih ediyor. Elbette ki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu ve uygun olduğu kararlarına atıf yapmasına hiçbir hiç sakınca yok. Tabii ha, ki YSK, daha da artsın YSK dileriz. YSK gibi yapacağına kendi <gülüyor> kararlarına sahip çıksın. Ben de razıyım yani. <gülüyor> <kararlarını> Gerekçe konusunda. <gülüyor> e, unutmadan versin. Şimdi zaman. E, oluyor müzik arası vereceğiz ama kadınlarla başladık kırmızı kırmızılı kadınlara da kısaca devam ben, Bence bence yani. kırmızılı sonra... kadınlara e, böyle <gülüyor> geçmeden <gülüyor> müzik arasını Öyle verelim. Evet. Ona da Ondan sonra ikisine Yaparız. yeter mi Yeter yeter, yeter, evet. yeter. O zaman siz ayarlayın zamanı. Tamam. çünkü ikisi de önemli karar. Tamam. Evet. Şimdi Pirsula Sultan Abdal'dan Ruhisun'un ve Ahmet Kayan'ın birlikte yaptıkları bir müzik.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 Şaha bizi berdar etmeden kapılar. Şaha gidelim siyaset günleri gelip yetmeden açığım kapılar. Şaha gidelim açığım. Kapılar ey dost şahidelim Bu Siyaset günleri gelip çatmadan Açığın kapılar şahidelim Açığın zindanlar ey dost şahidelim Şah'a gidelim Açığım kaplar ey dost Şah'a gidelim Bir ben mi düşmüşüm Can telaşına Açığım kaplar Şah'a gidelim Açığım kapılar ey dost Altyazı açıldı bu kapılar böyle o çağa Şu Dünyaya Geldim Sakinin Kalsın Benim Davam Divana Kalsın Divana Kalsın Muhammed Ali'dir Benim bekilim, kalsın benim davam, divana kalsın, divana kalsın, yorulan yorul. 94.9 Açık Radyoda Bir Hukuk Güvenliği Programında daha e, devam ediyoruz. Evet, Şimdi bu yani e, <gülüyor> konu konuşacağımız hukukla ilgili hukuk güvenliğiyle ilgili ve tabii ki sonuçta hukuksuzluklarla ilgili o kadar çok şey var ki e, bunlardan kamuoyunda. Yani ne olacak bu memlekette hukuk, ne olacak bu memlekette adalet sorularının sorulduğu özel bazı davalara değinmeye çalışıyoruz ki bunlar hakikaten hukuk güvenliği açısından kriter olarak önümüze çıkan kararlar. Şimdi neyi konuşalım? Anlayalım? Şimdi sevgili arkadaşımız, meslektaşımız Avukat İlkay Tepen'in yaptığı bir bireysel başvuru var. Ceyda Sungur isimli başvurucuyu temsilen Ceyda Sungur'u biz e, gezi olayları zamanında kırmızılı kadın diye bildik. E, insan aklı, ay, anayasa Mahkemesi'nin e, kendisiyle ilgili kararın 8. <gülüyor> paragrafında şöyle bir tanım var. Başvurucu kamuoyunda Gezi Parkı eylemleri <gülüyor> olarak bilinen protestoya, protestoya katılmak amacıyla 28 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı'na gitmiştir. Bu e, ve e, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili e, protesto e, e, ile ilgili e, kendisi de e, olay yerine gittiğinde Taksim Meydanı'na geldiğinde herhangi bir şiddet içeren davranışı olmadığı halde ee, bir polis memurunun kendisinin yüzüne e, sıvı gaz sıktığı hı hı. ve buradan e, anayasa 17 ile güvence altına alınan e, madde ve manevi bütünlüğünün e, ihlal edildiğini e, kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüş başvurucu anayasa mahkemesi nasıl bir değerlendirme yapmış duygu Hanım bize anayasa <gülüyor> mahkemesinin bu kararını nasıl değerlendirir ben onu e, duymak istedim merak ettim evet Şimdi... 침대에... Anayasa Mahkemesi bu kararda şunu da belirtmek lazım bu arada en önemli noktalarından biri kararın e, sana yani bu e, resen soruşturma yapılmış öyle düşünün e, basında çıkan haber üzerine daha doğrusu fotoğraf evet, evet. üzerine reysen soruşturma başlamış e, kişi belirlenmiş bunu uygulayan kişi ve hakkında e, işte denetim süresi öngörülen bir HGB kararı hükmün açıklanmasının evet. geri bırakılması Yargılamış, kararı verilmiş almış, evet. 300 fidan dikme 6 ay bakım yapma. ...gibi bir denetime bağlanmış bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı. Şimdi mesele şu burada. <gülüyor> ee, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı açısından... ...az önce dedik ya Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı arasındaki ilişki. Atıf evet. yapsın mı, yapmasın mı? <gülüyor> Şimdi eğer Anayasa Mahkemesi burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına zaten doğrudan atıf yaptıydı... ...en son kesinleşmiş Hasan Köse kararı vardı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin... E, işkence kötü muamele ve yaşam hakkıyla alakalı devlet organlarının dahli olduğu, devlet görevlerinin dahli olduğu e, görülen e, Durum durumlarda kullanılmasının e, cezasızlığa sebebiyet vereceğini, hatta bir adım öteye gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dedi ki devlete 46. madde yani bağlayıcılığı çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının bu davalarda uygulanmasıyla alakalı olarak cezasızlığa sebebiyet vermeyecek gerekli önlemleri al dedi devlete. Şimdi bu dava çıktı kesinleşti akabinde bu dava çıktı. Çünkü bu davada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki e, mahkemenin ilk derece mahkemesinin olayla alakalı bir tespiti var. Burada aslında kötü muameleyi tespit etmiş baktığınızda. Bunda bir problemimiz evet, evet. yok. Biliyorsunuz bir usul yükümlülüğü vardır. Evet. Bir de yapmama yükümlülüğü vardır devletin kötü muameleyi. Aslında biz ilk derece mahkemesinin bizzat kendisinin bu cezaya... Verirken hüküm açıklanmasının geri bırakılması müessesesine giderken aslında burada maddi açıdan negatif yükümlülüğünü ihlal ettiğini kabul ediyor. Burada bir kötü muamele var diyor. Şimdi kötü muamele var bu soruşturmuş soruşturulmuş mu etkin o meseledeyiz. Şimdi ben kararda şeyi görmüyorum. Negatif yükümlülükle ilgili kısmı görmüyorum. Ee, açıkçası hani ilk derece mahkemesi bunu e, kabul etti ve burada mağdur sıfatı kalktı mı şimdi başvurucunun hani evet. o şekilde bir değerlendirme yapıyor bunu çok anlamıyorum daha çok usulden gitmiş evet. usulden usulü anlamda yükümlülüklerini yerine getirmiş bir noktasında. Anlı, e, anlatmış, anlatmış, anlatmış, en son 70. 70. paragrafta şey diyor, e, resen başlatılmış bir soruşturma var, e, tespit edilmiş bir sanık var, e, sanık hakkında yargılama yapılmış, yargılamanın sonucunda da diyor bir ceza verilmiş, o ceza da bu geri bırakılması. Ayrıca kendisi gitmiş, emniyete sormuş, emniyete demiş ki disiplin cezası verildiniz, verdiniz mi? Evet. Çok ilginç emniyette 13 Kasım 2018'de yanıt vermiş e, hı hı. ceza verdik diye. Çok ilginç. Onun 2 gün arkasından da gözü <gülüyor> operasyonu patlamıştı. İlgimi çekti. Yani hem maddi hem usul boyutuyla ihlal edilmediğine e, karar veriyor ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının burada kullanılmasını. Eylemle orantılı olarak değerlendiriliyor. Ona Orantılı bir ceza olarak değerlendiriyor. Ee, şimdi burada çok doktrinde de görüşler var. Şimdi sorduğunuz zaman şunu diyenler de var. İlk defa böyle bir şey duydum ama. Yani <gülüyor> hükmün açıklanmasının geri bırakılması e, açısından e, devlet görevlilerinin dahli olan olaylarda, tespit edilen olaylarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının bırakılması kapsamında cezasızlık hep tartışılır. <gülüyor> <gülüyor> hemfikir olunur. Üçüncü kişiler tarafından uygulanan kötü muamelelerde devlet haricinde <gülüyor> burada hükmün açıklanması geri bırakıldığı zaman işte Olabilir, bu tartışılıyor. Evet. Orantılı kabul olur mu olmak, kabul falan. edilebilir. Bu <gülüyor> bana göre tartışılmaması da gerekir. Özellikle aile içi şiddet Değil davalarında. Mi? Kadına karşı şiddet, çocuk istismarı vesaire gibi davalarda. Bu kadar önemli davalarda. Devleti pozitif Pozitif hükümlülüklerinin devreye girdiği davalarda. Ee, şimdi bu davada dediğim gibi ben şeylere daha çok hemfikir oldum. Onu söyleyeyim. Karşı oy yazılarıyla. iki tane karşı oy yazısı var. Hepsi zaten aslında e, Ahim'in içtihadı yerleşik içtihadıyla ki, alakalı ki, bir şey söylüyor. Demek ki karşı oyların dışındaki asıl karara imza atanların biraz evvel söylediğim gibi ayıbım kriterlerini ve kararlarını atlamaları halinde böyle bir prematüre bir bireysel başvuru karar çıkıyor diye düşündüm ben de <gülüyor> Şimdi Seruk Kaleli'nin üye Seruk Kaleli'nin karşı oy yazısına mesela sonuç olarak gittiği zaman ancak şunu söylüyor. Aslında diyor ki hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu alandaki yerleşmiş içtihadı zaten. Kendi içtihadı bu. Biz farklı bir şey söylemiyoruz. O da şunu yazmış. İstikrar kazanmış Anayasa Mahkemesi içtihadına göre diyor. Kasıtlı eylemleriyle. Burada kasıtla, kasıtlı olduğu konusunda ilk derece mahkemesinin Tartışma tartışması yok zaten. Tabii. Kabul etmiş kötü Abi muameleyi. Abi bir insana diyor yanlış karar emir verse bile uygulamayacaksın diyor. Aynen. Tam tersi. Kötü muamele yasağını ihlal eden kamu görevlileri hakkında diyor verilen hükümlerin bu konuda tam bir takdir hakkına sahip olunmasına rağmen açıklamalarının geri bırakılması başvurucuların ihlalden kaynaklanan mağduriyetlerini gidermemekte ayrıca diyor Türk kötü muamele yasasına geri bırakılması aynen. kararı. Caydırıcılığın sağlanamamasına yol açmaktadır. Şunu diyor ya yani anayasa mahkemesi aslında burada neden içtihadından farklı bir karar ya verdiğini geçsin. ben anlayamıyorum diyor iki karşı oy evet, yazısı da. Evet. Ben de bu görüşteyim yani naçizane çünkü hani yerleşmiş içtihat kendi içtihadı da bu şekilde olduğu için ben özellikle hüküm açıklanmasının geri bırakılması açısından böyle bir değerlendirmeyi ee, hukuken isabetli bulmadım diyebilirim eee, ama böyle bir karar şimdi, çıktı. Bizim. Şimdi tehlike Tabii. ve hukuk güvenliğini ortadan kaldıran şey ne biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından uzaklaşarak e, siyasi nitelikte verdiği kararları e, yani e, etkili olmayan kararlarını biz eleştirdiğimiz zaman bir şey olmuyor. Ama ahim kararları ve Anayasa Mahkemesi'nin daha evvelki yani Belli bir dönemden önceki yerleşik kararları çerçevesinde verdiği doğru kararları e, yukarıdaki idare mesela Sayın Cumhurbaşkanı bakanlar buna uymak zorunda değilsiniz diye açıkladıkları zaman yerel mahkemeler buna uyamıyor. Uymuyorlar ve sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin olumlu kararları işlevsiz hale gelmiş oluyor. Biz de çırpınıyoruz bu Anayasa Mahkemesi'nin olumlu kararları uysun diye. Bu arada o abi, sözünüzü evet. kestim çok affedersiniz. Uyup uymama konusunda eğer önümüzdeki hafta e, örneğin e, ben de katılma imkanı İnşallah, bulabilirsem öyle bir fırsat <gülüyor> yaratabilirsek <gülüyor> e, Azerbaycan'la ilgili çok önemli bir dava vardı hatırlarsanız. Evet. E, Bakanlar Komitesi Azerbaycan'a ilk defa <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geri şikayet etmişti kararına uymadığı için. Hear <laughs> evet o karar açıklanacak. Büyük daire ve emsal oluşturacak. Bütün hmm. ülkeler açısından o karar da aynı gün. Ne tesadüf ki. 29'unda e, mı? İnşallah. <gülüyor> bir aksilik çıkmazsa. Ama <gülüyor> çarşamba ama çarşamba <gülüyor> ama inşallah. Program evet. Zamanımız azalıyor. O zaman evet. bir Alparslan. Yani evet bu devam edecek tabii yani olayın geziyle ilgili olmasıyla ilgili olmadığını dileyelim. Atipik olduğunu düşünelim. Bakalım Kavala ile ilgili konuşabiliriz aslında. Şöyle ne biliyorsunuz yani bir şey çıksa mı ee, hani haberlere çünkü bakıyorsunuz evet. bazı haberlerde şu kadar kişi şu kadar oy verdi bu kadar kişi bu kadar Dün oy verdi. Dün benim de gördüm basından bir şeyler öğrendim ben de oyununu öğrendim. Ama yani. gerekçe öğrenemedik yani hiç gelmedi dünden ben... <gülüyor> beri galiba tartıştığımız <gülüyor> konu bu bir hukukçu sadece gerekçe üzerinden konuşur. <gülüyor> O yüzden gördüğümüz gerekçeler üzerine evet. yorum yapabiliyoruz ama evet. görmediğimiz gerekçeler üzerine ne yazık ki Aa, yorum yapamıyoruz bir hukukçu olarak. Yapmayalım o zaman. <gülüyor> İsterseniz bekleyelim. Gerekçe, İzlaline gerekçe yatmak sonra. gerekiyor yani. Evet, öyle yapalım. Öyle yapalım. Daha şu iyi Alparslan Altan çünkü eskiyordu. Hani evet. Güncelliğini de yitiriyor gibi. Aslında tabii insanların mağduriyeti devam ederken Hı -hı. insan insani boyutuyla e, yok olmuyor. Güncelliğini koruyor ama hani öğrenilmesi, dikkate alınması Hı -hı. ve şu söylendi Alparslan Altan kararını dikkate alarak gazeteciler hakkında Anayasa Mahkemesi değerlendirmesi yaptığı gibi bir takım dolaylı yorumlar hı. yapıldı. Tabii ben hala gerekçeyi görmediğim Gerek görmedik ne demek istediklerini <gülüyor> anlamadım gerçekten. Şaşkınlık ve merak içinde bekliyorum. Bence Altan'la gidelim. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Çünkü e, Şahin Alpay ve e, Mehmet Altın hakkında ihlal verilirken hı hı. onun hakkında ihlal verilmemişti. Ee, sonra e, Anayasa Mahkemesi'nin evet. yaptığı değerlendirme çok sınırlı kalmıştı ihlal boyutuyla. İsterseniz minik olarak onu anımsatalım. Hı hı. Anayasa Mahkemesi ne karar vermişti? Sonra İnsan Hakları Mahkemesi nasıl bir karar verdi? Ama e, etkisi ne oldu? Evet. Ee, Şimdi Anayasa, e, Alparslan e, Altan kararında e, kim diye belki bilmeyenler olabilir evet, onu da söyleyelim. Tabii. Eski Anayasa Mahkemesi... E, üye hakimlerinden, evet. Alparslan Altan'dan Üyesi. bahsediyoruz. Üyeydi. Hı hı. E, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kendisi de e, görevinden alındı. Anayasa Mahkemesi kendi çıkardı. 667 evet. sayılı OHAL KHK'sı kurumlara siz kendiniz irtibatlı iltisakları saptayın çıkardı. Bu değerlendirme kendisi demişti. yaptı ve o şekilde çıkardı. Sosyal ilişkilerinden böyle anladık diyerek hı. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendileri değerlendirme yaptılar. İlerleyen aşamalarda da e, Anayasa Mahkemesi raportörlerinin e, gizli tanık olarak e, beyanda bulunduğuna ilişkin Hı -hı. deliller toplanmış galiba. Çok ilginç bir dosya tabi. Dosyayı çok. biz bilmiyoruz. O atipik yani. Çok kendine özgü bir dosya. Onu Özel bir dosya. O yüzden aslında bir workshop yapıp çalışmak lazım. <gülüyor> şunu soruyorlar. O kararı aynen alıp uygulayabilir miyiz diyorlar. Şimdi orada tabi farklı hususlar da devrede. Anayasa Mahkemesi hakimi olması <gülüyor> ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok özellikle vurguladığı bir husus evet. var. Yargıca orada bir yani yargı mensubuna evet. bir müdahale söz konusu. Görevindeki Evet. Yargı mensubuna suçüstü olarak değerlendirilir. buradan Mükemmal çıkış suç yapıyor meselesi. aslında işte devamlılık arz eder mi etmez mi meselesinde hı hı. E, o yüzden Arparslan Altan kararında çok ciddi bir şekilde kişinin yargı mensubu olması görevinin başındayken buna Üstelik, suçüstü. Yüksek. Yargı Üst, çok çok daha büyük garantiler yani garantilerin sağlanmadığını gösteriyor aslında böyle bir muameleye maruz kalmış Yargıç olması. Garantisinin, Yargıç garantisinin, garantisi, savcı bir, garantisinin. Garantisinin. bir suçu bilfiil fiil işlerken suçüstü halinde görünmesi söz konusu değil. Hı. Muhtemelen evinde otururken, iş yerinde çalışırken darbinin hemen sonrasında. Hı hı. Ee, alınıp gözaltı yakalanıp gözaltına alındı ve hemen olan hususun ilan edildiği günde tutuklandı ve gerekçe de silahlı terör örgütüne üye olmak. Evet. Ee... Ama işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin tersine çünkü bir ihlal bulmamıştı Anayasa Mahkemesi. Hı hı. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam tersine e, burada iki açıdan bir değerlendirme yaptı. Şimdi bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ben e, şimdi ele alındığını gördükten sonra iki hı hı. başvurunun tekrar e, başv hükümete bildirim e, evrakını çıkardım. E, Hüdok'tan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, elde ettiğimiz e, hükümete sorulan sorular. Hı. Hem Cumhuriyet gazeteci e, gazetesi e, mensuplarıyla ile alakalı olarak e, hem de Kavala davasını da çıkardım başvurusu Çünkü bunlar şu an zaten ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme de derdest başvurular. Evet. E, şey, THT aşaması tamamlandı diye biliyorum. Artık bunlar hakkında da aslında karar verilebilecek durumdadır evet. diye tahmin ediyorum. Osman Kavala'nın kini açıklasınlar sanırım arkasından insan hakları büyük ihtimal <gülüyor> öyledir diye <gülüyor> düşünüyorum. 24 Haziran öncesi <gülüyor> gelecek gibi sanki. aynı şeyi düşündüm. E, Tabi Cumhuriyet karar verildikten ve <gülüyor> e, gazeteciler e, cezaevine girdikten sonra verildi. E, ama şimdi Kavala davası da enteresan bir şekilde duruşmadan önce, önce verildi. E, o enteresan. E, tabii bunlar öncelik verilmiş dosyalardı. Bir de baktığınız zaman <gülüyor> tamam Kavala bir gazeteci değil ama sivil toplum kuruluşu ile <gülüyor> alakalı. Ama Kavala'nın da tutuklu kaldığı süre yani <gülüyor> ne olduğu belli olmayan suçlamalarla tutuklu kaldığı süre. Kaç yani gülüş? ciddi yani yaklaşık iki sene iki seneye Be, yakın. Beş, e, 67 öyle gün öyle galiba. Öyle yani bir, yaklaşık 2 e, seneye yakaladık. Şey evet. Şimdi ikisinin e, sorularına baktığımız zaman şunu söyleyeyim önce. Karşılaştırmalı gitmekte fayda var Hı. aslında. Hı. Alparslan Altan kararında 5. madde dediğimiz şey özgürlük ve güvenlik katkı. Yani kişinin tutukluluğu kanuna uygun mudur? E, kanunda öngörülen şartlar var mıdır? İşte e, kuvvetli suç şüphesi var mı? Somut deliller var mı? Meselesi. Alparslan Altan kararında iki yerden ihlal çıktı 5. maddede. Der ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin beşinci maddesi aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz der. İşte der ki kişinin hakim önüne çıkartılması için. Beşinci maddenin birinci fıkrasının C bende. Kaldı ki çok özür diliyorum hakimler, savcılar yani hakim savcılar, avukatlar, noterlerle ilgili... Hakim önüne çıkarılma da yasada özel usullere tabi Peki, çok tutulmuş. Çok istisnai bir şey. E, söyledik, evet. Ağır cezalık bir suçu, suçüstü ah, halinde evet. işlerken yakalanması Tam halinde da aksa İhlan halinde izin, e, izin evet. koşulu evet. gerekiyor. Herkesin evet. bağlı olduğu bir evet. makam var. O makam tarafından izin verilmedi Muha ama öyle bir izin verilmeden suçüstü haline yakalanmadan ve e, Duygu Hanım'ı çağırdık konuşturmuyor gibi olduk özür dilerim ama yargıtayın 2017 yılında ürettiği bir iştahda dayanıyor hükümet evet. e, efendim e, silahlı terör örgütü suçu mütemadî bir suçmuş mütemadi bir suçla ilgili kişiler suçlandığında suçüstü olduğu kabul edilirmiş bu ne böyle demek böyle bir şey böyle. olabilir mi Hı. yani o, o, o ayrıca bir tartışma ama işte... yani ceza hukukçularıyla beraber ceza hukuku derneğinde ben Bence buna ailece çalışmamız <gülüyor> gerekiyor. Ee, Tabii şimdi bu söylediğiniz husus önemli. Ama işte bu hususta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yasanın öngördüğü usule uyulmamıştır. O yüzden evet. ihlal vardır dedi. birinci evet. ihlal bu. Tam da bu baktığınız zaman bir yüksek yargı hakiminin e, garantiler ve teminat gözetilmeksizin usule uygun olmayan şekilde bu <gülüyor> muameleye tutuklamaya maruz kalması... İkinci ihlal de şeyden geldi. Gene Makul bir düşüyor. kuvvetli suç şüphesinin Hı -hı. yani Somut delil Hı -hı. Yoktur, yoktur dedi da. dosyaya baktığımızda. Hı -hı. Şeylerle aynı. Ee, Alpay kararı ve Mehmet Altan kararıyla 5-1. Ee, bu açıdan aynı. Yani evet, somut veri evet. olmaması açısından. Evet. Yoksa Alparslan Aslan Altan çok affedersiniz kararının farkı diğerlerinden suçüstü hali ve yüksek yargı mensubunun evet. usule uygun olmadan evet. tutuklanması konusu. Ve olağanüstü haliyle ilgili de çok önemli. Tabii. Hepimizin bildiği bir şey evet. söylüyor. Olağanüstü hali ilan ettiniz ama CMK 100 yerinde duruyor. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi çok... kanunu ve özel prosedür de yerinde duruyor. Dolayısıyla onlar değişmediği sürece... Olağanüstü halden bahisle yani usulü güvenceleri dikkate hal, almamazlık edemezsin diyor. diyor. Yine ilgili ve yeterli gerekçeyle tutuklayacaksın. Yine dokunulmaz olan kişilerin dokunulmazlıklarını kaldırarak e, işlem yapacaksınız. Fransızca'da diyor. carte blanche ifadesini kullanır açık çek diyor. Açık çek vermez diyor. üstü hal ilan Aa, edilmiş olması. Yani hukuksuzluk yüzden, rejimi değildir. Tabii ki. Yani, yani siz bu, bu usullere, yani 100. madde yürürlükleri bunlara... Uyacaksınız ee, kesinlikle durumun gerektirdiğini gösteren somut veriler yok diyor bakın şimdi 15. maddenin yani özgürlüklerin daha doğrusu yükümlülüklerin askıya alınması maddesi Türkiye'de uygulandığı dönemle alakalı olan şimdi o hal geçti o dönemi geçtik ama onun devreye girdiği durumlarda mahkeme bunu değerlendirmek mecburiyetinde. ...öyle bir durum olmadığı davalarda şunu söyler... ...100. maddenin kurallarına uymak mecburiyetine... ...eğer 15. madde devredeyse... ...yani yükümlülükler askıya alındıysa... ...5. madde yani tutuklulukla alakalı olarak... ...bir takım sınırlamalar getirilebilir bildiğiniz gibi... ...orantılı ve usule uygun olduğu ölçüde... ...ama burada giren kriter şu... ...Alparslan Altan'da da gördüğümüz... ...durumun kesinlikle gerektirdiği somut veriler yok... Mesele bu. O yüzden de... ...buradan bir ihlal buldu. Şimdi ben... ...şeyle karşılaştıracağım. Cumhuriyet Gazetesi... Askayı mantıklı seviyesiz Zamanımız diye. çok az evet. kaldı ama siz bir... cümleyle zaten Son evet. dakika, saniyeye kadar biz artık susuyoruz. Evet. <gülüyor> yok şey zaten... <gülüyor> evet. hani, ...söyleyecek bir şey yok. Kararın gerekçesini... ...görmediğimiz için nereden ne verildiğini... ...bilmiyoruz. E, ama hani... E, ...bir fikir vermesi açısından gerekçe... ...gelene kadar neydi bu... E, ...başvurucuların şikayetleri... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde? Çünkü... Cumhuriyet'te e, ihlal kararı verilen başvurucular da var. Ben onları da not aldım. İşte Murat Aksoy var. E, Murat Turan Aksoy Günay. Cumhuriyet değil. Cumhuriyet değil. <Günay> Gazeteci. Gazeteci. Gazeteci, gazeteci değil mi? Ama Cumhuriyet başvurularında Kadri Gürsel, Kadri Gürsel var. Gürsel. Ve bir tek o var hatta. Hı -hı. Ve bir de Turan Günay yanlış. Dur var. Önceden, var, evet. önceden, önceden verilmişti. verilmişti. Zaten mahkemede onun hakkında tahliye kararı vermişti. Evet. Zaten tahliye olmuştu evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de hani... E, ...bir değerlendirme yapmış belli evet, ki. Evet. Bunları ayırmış. Yani nasıl evet. seçiyor onu da ayrı bir zamanda konuşuyorum. E, Altan'da da öyle dememiş miydik o zaman konuşmuştuk. Bu nasıl seçtiğini öğrenemeden ölüp gideceğim herhalde evet. ben. O zaman ki mesela aynı davanın sanıklarını, başvurucunu nasıl, nasıl ayırıyor? Ama bunu bu şeyde de konuşmuştuk. Mehmet Altan karar çıktıktan sonra Ahmet Altan'la birlikte başvurulmuştu. Soruyoruz ama öyle Ahmet ne biliyoruz? <gülüyor> Valla bilemiyoruz. <gülüyor> Hiçbir fikrimiz yok. Ama şunu söyleyeceğim ee, Osman Kavala'da da e, Cumhuriyet davasında da e, şey meselesi var. E, bu kuvvetli suç şüphesi meselesi var. Evet. Yani Alparslan Alt Altan ve e, Mehmet Altan ve e, Şahin Alpay davalarındaki içtihaz aynen uygulanacak. Tutukladığın anda yakaladığın gözaltına altın, aldın, aldığın, aldığın anda somut olarak verilerin olacak diyor. Evet ama evet. Osman Kavala'da bir de şey var. Usule uygun e, Alparslan Altan'daki e, şeyi de söylemiş. O da sorulmuş. Usule uygun tutuklama var mı burada diye sormuş. O da var. E, bir de şey var tabii. Şimdi Osman Kavala davasını hükümete bildirirken Mergen davasına ve Ayşe Yüksel davasına atıf yapmış. Ben bu vesileyle e, ben geçen hafta <gülüyor> e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği e, ile ilgili bir davaydı. Türkan Saylan Hoca'yı da almak isterim. Tabii evet, Bu vesileyle, anladım. saygıyla anmak isterim. Ee, o davaya da atıp var mesela. Orada da hatırlarsanız e, gene 5 birden ihlal vardı. Kuvvetli suç şüphesi olmaması. Onlar hakkında beraat kararı verilmişti gerçi. Ergenekon davası sırasında. E, o yüzden de e, şimdi oradaki içtihat da Objektif gözlemci ikna edebilecek kuvvetli suç şüphesi var mı yok mu buna bakılacak davada. İki davada da buna bakılması evet. gerekirdi. Bakacağız. Gerekçe gelsin. Üstüne tekrar konuşuruz evet. zaten yeni bir program yaparız. Evet. Bu konuları da bir sonraki Hukuk Güvenliği programında evet. görüşmek üzere. Peki. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize e, iyi günler dileyelim. İyi günler. Konuğumuza da teşekkür ederim. Bu arada YSK kararının gerekçesini tam anlamış oluruz ve öbür haftaya kadar da inşallah ben ben, ben <gülüyor> o kararı anlayabileceğimizden emin değilim. <gülüyor> anlarız anlarız. Hoşçakalın. hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçer.